Bir de namazdayken, seyde ederken üç tane Sübhane Rabbiyel Eala dedikten sonra içimden dua edebilir miyim? Yani bunun bir sakıncası var mı? Hmm. Evet. Yani ben normalde secdede dua ediyorum kalbimde. Namazıma bir sekte gelir mi böyle bir konuda? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Secde mahalli Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğumuz mahaldir. Orada Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, çokça zikretmek lazım. Hatta dua da edilebilir. Ancak dua derken, ''Ya Rab bana işte dünyevi şunu ver.'' Den ziyade, Kur'an ve sünnette yer alan mesela duaları bolca yapabilirsiniz. ''Rabbena âtina fid dünyâ haseneh.'' Bakınız, dünyada güzellik ne demek? Mesela çocuğunuzun evlenmesini istiyorsanız o vardır orada. Çok paranız olsun istiyorsanız o da vardır. İlla da bana para ver demeye gerek yok. Veya işte evladım iyi bir evlilik yapsın demenize çok da Türkçe gerek yok. اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنْ Dünyam güzel olsun ya Rab. Ahiretim de güzel olsun. Bundan güzel bir dua olabilir mi? وَقِنَا عَدَى Cehennem azabından beni koru. En cami dua aslında bu. Yani her istediğinizin içinde olduğu bir duadır. Rabbena دُوَاسِ Rabbena فِرِّي Beni bağışla, anne babamı bağışla, bütün müminleri bağışla. Benzeri duaları yapmanızda e, secdideyken herhangi bir sakınca yok. Ancak dünyevi bir istek. Yani falanca kadını istedim bana varmadı ya Rab. E onu gönlünü bana yap gibi bir ifade orada olmuyor tabii. Demek ki dua edebilirsiniz ancak bu duanın Kur'an-ı Kerim'de yer alan Peygamber Aleyhisselam'dan sahih olarak gelmiş. Dualar arasından olması işartıyla yapılabilir. Evet peki hocam farz, vacip, sünnet yani namazlar olup olmaması fark eder mi? Hepsi olabilir ama şöyle tavsiye ediliyor. Aslında namazı kılıp arkadan namaz sonrası dua etmek de olabilir. Hı hı. Yani dualar bir namaz sonrası yapılması daha etkilidir. Duanın müstecap olması sayıyla falan takdir olunacak şey değil şu duayı bilmem ne kadar okursan otomatikman işin olur, hayır. Canı gönülden bir defa söylersin, hakkında hayırlıdır, cenab Hak onu sana, onu sana takdir eder. Ne dediğini bilmeden on binlerce söylersin, hiçbir anlamı olmaz. E, duada tazarruğu vardır, niyaz vardır, içtenlik vardır, e, ...gönülden söylemek vardır. Bunları yapacaksınız, bir, helal lokma yiyeceksiniz, 2 hakkınızda o iş hayırlı olacak, üç. Hı hı. Takdir eden Cenab-ı Hak olduğuna göre sizin takdir edilene rıza göstermemeniz zaten akıl kârı değil. Takdir eden kim? Cenab-ı Hak. Hı hı. Her şeyi bilen Mevlamız, biz şunu istiyoruz ama onu vermiyorsa onda mutlaka bir güzellik vardır. Onu gördüğünüz takdirde rahatlıyorsunuz. Aksi takdirde şeytan vesvese veriyor. Bak dua ettin de kabul edilmedi diyor. Duanın kabul edilmemesi için bir gerekçedir o aslında. Böyle bir oyuna düşmeyin. Dua edildi de kabul edilmedi. Dua ettim duam müstecab olmadı demek duanın reddedilmesi için bir vesile oluyor. Aman buna dikkat edelim. Acele bir şey beklemeye de gerek yok. Yani bir çocuk bile değil mi? 9 ay 10 günlük bir sürede doğuyor. 6-7 evet. ayda doğduğu zaman premetre çocuk diyoruz biz buna. Yani hemen evede götüremiyorsunuz. Hastanede mutlaka bakımı yapılması gerekiyor. Demek ki her şeyin bir normal vakti var. Sizin için belki de normal olan ahirette sevap olmasıdır. Hanenize sevap olarak gelip cennete gitmenizdir. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?